Başlama lütfunu Rabbim bize nasip etti Lütfetti Ve Bugünü de Günahlarımızdan arınma adına Onun rızasını kazanma adına Bir fırsat olarak Nasip eden Mevlamıza Layuat ve layuhsa Sınırsız sayısız Hamdü sena ediyor Hadsiz Hamdü sena ediyor Sohbetimizin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Bir Hadisiyle Başlatıyoruz efendim Abdullah ibni Mesud'dan Radiyallahu anh Şöyle rivayet edilmiştir Resulullah'ın aleyhissalatu vesselamın huzuruna bir zat geldi. Ve ya Resulallah henüz aralarına katılmamış olduğu halde bir topluluğu seven kimse hakkında ne buyurursunuz diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişi sevdiğiyle beraberdir buyurdu. El mer'u me'men habbe Kişi sevdiğiyle beraberdir buyurdu. İnsan kimi seveceğini, sevdiği insan veya insanların, topluluk veya toplulukların hususiyetlerini çok iyi bilmeli. Çünkü seven sevdiğiyle berabermiş değerli dinleyenler. Geldik bugünkü öykümüze. Gerçek cesaret Bilge Sultan'ın vezirlerinden birisini baş vezirliğe tayin etmesi gerekiyordu. Bu göreve layık veziri bulabilmek için bütün vezirlerini etrafına topladı ve onları bir sınava tabi tuttu. Onları o güne kadar gördükleri en büyük ve ağır kapının önüne getirip şöyle dedi. Sizler çok akıllı ve güçlü insanlarsınız. Ve ümit ediyorum ki... ...içinizden birisi ülkemin şu en büyük kapısını açabilir. Şimdi sizi kapıyla baş başa bırakıyorum. Göreyim bakayım hanginiz bu kapıyı açabilecek. Saray mensuplarından bazıları... ...daha kapıyı görür görmez... Dudaklarını büküp Bu kapıyı açmanın mümkün olmadığına karar vermişti Diğerlerine göre Daha akıllı sayılabilecek bazıları Kapıyı daha yakından incelediler ama Kapının azameti karşısında Onlar da pes etmekte gecikmedi Kendi aralarında yaptıkları konuşmalarda Bu kapının imkanı yok Açılamayacağında fikir birliği ettiler Sarayın en seçkin adamları kapının karşısında ümitsizce beklerken o zamana kadar saygısından öne geçmeyen en genç vezir diğerlerinin arasından sıyrılarak kapının yanına gitti. Onu şöyle bir gözden geçirdi sonra da onu elleriyle yokladı. En sonunda bütün kuvvetiyle kapya yüklendiğinde ağır kapı ardına kadar açıldı. Meğerse kapı zaten tam kapalı değildi... ...ve onu açabilmek için gereken sadece deneme cesaretini gösterebilmektedir. Sultan bu cesareti gösterebilen genç vezire şunları söyledi. Sadece görüntüye bakarak daha baştan ümitsizliğe kapılmadın. Sonunda başarısız kalacak olsam bile deneme cesaretini gösterdin. Bu yüzden... Başvezirlik makamına seni tayin ettim dedi. Cesaret çok önemli Ama cesaret yerinde yapılmalı Mümin Katiyen korkak olmamalı Çünkü Mümin Her şeyi idare eden Her şeyin sahibi Allah'a inanmıştır Bu noktadan da müminin Korkma adına böyle bir şeye düçar olması mümkün değil. Ama mutlaka insan sebepler nezdinde yerine getirebileceği şeyleri getirdikten sonra gerisini Allah'a havale etmeli. Çünkü Edison'un biliyorsunuz Hepimizin aydınlandığı gecelerimizde kitaplar okuduğumuz ciddi şekilde istifade ettiğimiz lambayı bulması herhalde zannediyorum bir milyon defa bir denemeden sonra olmuştur. Hatta 999 bin defa yapıp da başarılı olamayınca niçin hala daha uğraşıyorsun dediklerinde şimdiye kadar boşuna uğraştın dediklerinde en azından 999 bin defa bu işin bu şekilde olmayacağını öğrendim demiş ve meselelere hep güzel bakmış hep ümitli bakmış değerli dinleyenler. Bunun için bizler Bir insana 50 defa da anlatsak 100 defa da anlatsak 300 defa da anlatsak Belki o Lambayı bulmak için Bir milyon defa denedi Bir ışık elde etti Ama sizler Allah'ı Kur'an'ı Hazreti Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem anlattığınız insanların kalbinde iman ışığı yanmasına vesile olacağınızdan dolayı değil 1 milyon birkaç milyon defa anlatsanız zannediyorum yine çok şey yapmış olmazsınız. Onun için ne olursunuz? Ben anlattım da anlamadı demeyin bana. Bu olmaz demeyin. Ha nasıl ki Efendimiz Mekke'de 13 yıl kalmış. Dövene elsiz, sövene dilsiz ve gönülsüz yaşamış. 13 yıl bir insana anlattınız mı? 13 yıl o insandan eğer hakaret gördüyseniz, terslendiyseniz, kovulduysanız, dövüldüyseniz, sövüldüyseniz 13 yıl siz ona İslam'ı, Kur'an'ı anlatmanın hakkını verdiyseniz, eh 13 yıldan sonra, siz başka bir insana ben anlatayım, bu insan herhalde benim anlatmamla olmuyor diyebilirsiniz. Ama öyle veya böyle kalpler Allah'ın elinde. Kimin ne zaman hidayete geleceğini ancak Allah bilir. Bizden çalışmak, bizden hizmet, netice... Allah'a aittir Celle Celalhu. Çünkü bizler onun kullarıyız değerli dinleyenler. İşte bakın, ey kullarım hitabındaki rabbani iltifatın sıcaklığına hiç bunu hissettiniz mi kalbinizde? Ey kullarım, bak, azizim alemlerin Rabbi olan yüce Allah'ın. Ey kullarım hitabındaki iltifata bak da onun bu iltifatı karşısında ne yapman gerektiğini iyice düşün ve ona hürmette ve itaatte kusur etmemeye azami derecede gayret göster. İmam Müslim'in rivayet ettiği bir kutsi hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yüce Allah'tan rivayet ederek şöyle buyurmuştur. Ey kullarım ben zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi onu sizin aranızda da haram kıldım. Öyleyse birbirinize zulmetmeyiniz. Ey kullarım benim doğru yola ilettiklerimden başka hepiniz doğru yolu şaşırmış kimselersiniz. Öyleyse benden hidayet isteyiniz ki sizi doğru yola hidayet edeyim. Ey kullarım, benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Öyleyse benden yiyecek isteyiniz ki sizi doyurayım. Ey kullarım, benim donattıklarımdan başka hepiniz çıplaksınız. Öyleyse giydirmemi isteyiniz ki sizi giydireyim. Ey kullarım, gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben de bütün günahları bağışlıyorum Öyle ise bana istiğfar ediniz Bağışlanmanızı benden isteyiniz ki Sizi mağfiret edeyim Ey kullarım Bana zarar vermek elinizden gelmez ki Bana zarar veresiniz Hem bana menfaat vermek de elinizden gelmez ki Bana faydanız dokunabilsin Ey kullarım Sizden evvelkiler ve sonrakiler bütün insanlarınız ve cinleriniz içinizden en iyi ve en muttaki bir insanın kalbine duygu ve düşüncesine sahip olsalar bu benim mülkümde en küçük bir şeyi bile arttırmaz benim sizin ibadet ve itaatinize hiç mi hiç ihtiyacım yok ey kullarım sizden evvelkiler ve sonrakiler bütün insanlarınız ve cinleriniz İçinizden en kötü ve en günahkar bir insanın kalbine sahip olsalar Duygu ve düşüncesine sahip olsalar Bu benim mülkümde en küçük bir şeyi bile eksiltmez Ey kullarım Sizden evvelkiler ve sonrakiler Bütün insanlarınız ve cinleriniz Bir yerde toplanıp benden bir şeyler isteseler Ben de herkesin istediğini yerine getirsem bu benim hazinemden ancak iğne denize daldırıldığında onun denizden eksilttiği kadar eksiltir. Yani hiçbir şey eksiltmez. Ey kullarım, ancak sizin amellerinizdir ki onları sizin için saklar. Sonra da onların karşılığını eksiksiz olarak size veririm. Şu halde kim bir hayra ve iyiliğe nail olursa, o kimse. O hayrı, iyiliği ve bereketi Allah'tan bilsin Ve Allah'a hamdetsin etsin Kim de hayırdan başka bir şey bulur Ve karşılaşırsa Başına gelen o şerlerden Zararlardan ve kötülüklerden dolayı Başkasını değil de sadece kendini kınasın Müslümin bu hadisi kendisinden rivayet ettiği Said bin Aziz diyor ki Ebu İdris bu kutsi hadisi rivayet ederken hadisin içerdiği ilahi kitaplar, Rabbani azametler ve Rahmani iltifatlar karşısında iki büklüm olurdu da diz çökerdi. Bu ilahi hitapta gerçekten büyük bir iltifat, şefkat dolu bir baş okşama, sevgi dolu bir sırt sıvazlama ve eşsiz bir şeref tacı vardır değerli dinleyenler. Bu noktada Kadı İyaz'ın dediğine katılmamak elde değil. O şöyle diyor Allah'ım benim şeref ve itibarımı arttıran ve beni adeta ayaklarımla Süreyya yıldızlarını çiğniyor gibi yükselten senin ey kullarım sözüne dahil olmam ve bir de Hazreti ahmet Muhtarı bana peygamber kılmandır. Kadı İyaz'ın işaret ettiği ayeti kerimede Yüce Mevla bu dünyada iken gereği gibi iman edip Takva sahibi olan kullarına Ahirette şöyle seslenecektir Zuhruf suresi 68 ve 69. ayetlerin meallerinde Ey benim ayetlerime iman edip de Müslüman olan kullarım Bugün size hiçbir korku yoktur. Siz mahzun da olmayacaksınız. İşte ey kullarım hitabındaki Rahmani iltifatın ve Rabbani tebessümün sıcaklığını ruhunda hisseden kamil bir mümin, öyle bir iman olgunluğuna ve öyle bir marifet ve muhabbet kuvvetine sahip bulunur, ve ruhu o derece daimi sürür ve saadetlere gark olur ki, O olgunluk ve o kuvvetle kainata meydan okur. Faraza, dünya bomba olup başında patlasa bile, Yine haktan yüz çevirmez. İstikametten asla taviz vermez. Ve azim ile gayretten kesinlikle fütür göstermez. Çünkü bir kısım ağır baskılar ve ithamlar, ve şiddetli tehditler ve hücumlar imanlı ve faziletli ehli hamiyet için bir gevşekliğe ve bir zayıflığa değil tam aksine onların ruhlarında ilahi rızanın daha sağlam yerleşmesine kalplerinde iman nurunun daha çok parlamasına vicdanlarında ebedi feizin daha fazla celbine vesile olur ve bütün bunlar ebedi saadete kavuşma yolunda Onların ruhlarına sürekli olarak aşk ve şevk, azim ve gayret aşılar. Yüce Mevla'nın zikredilen kutsi hadiste geçen Ey kullarım hitabına karşılık olarak, Bir kulun buyur, beyk emrine hazırım ve fermanına amadeyim ey Rabbim diyerek mukabede, mukabelede bulunma şuuruna ermesi, başlı başına bir aşk ve şevk kaynağıdır. Bunun sırrı ise şudur değerli dinleyenler. Bu şuura eren bir kimse kendisine ey kullarım şeklinde yapılan ilahi iltifat ile sunulan Rahmani teveccühün ve ezeli merhabanın ebedi sıcaklığını ve yüce rahmetin kendisine olan Rabbani tebessümün sıcaklığını Ruhunun derinliklerinde hissettikten sonra Öyle mest olur ki Başkalarının teveccühlerini Ve merhabalarını ne bilip görür Ne de bilip görmeye ihtiyaç duyar Öyle ise Derdini ummağına döküp Asumağına inlemek yerine Onların ve her şeyin sahibi Ve maliki olan Yüce Mevla'ya teveccüh ediniz Derdinizi yalnız ona dökünüz ve sadece onun huzurunda inleyiniz. Çünkü ondan izinsiz hiçbir şey, Senin, sizin yardımınıza gelemez. Hem köle olan haddini bilmelidir. Çünkü köleye haddini bilmek düşer. Nitekim köleye en fazla yakışan da, Özellikle efendisine karşı haddini bilmesidir. Naz makamını bırakıp, veya şımarıklığı andıran tutum ve davranışlardan uzak durup, Niyaz makamında hayat sürdürmesi ve edep dolu davranışlar sergilemesi ve bundan zevk alması ve haz duymasıdır. Cenab-ı Hak biz kullarına da ey kullarım hitabındaki iltifatın sıcaklığını hissettirsin. Ve bizleri bu hitaba layıkıyla muhatap olma şerefiyle, Bahtiyar kılsın Demiş Evet Daim kalbinizde O ey kullarım Hitabının sıcaklığını duymaya çalışın Değerli dinleyenler Çünkü o Zaten her şeyle Aldığımız her nefesle Bize ey kullarım Sıcaklığını hissettirmiyor mu Hani Hani bir su ikram edene teşekkür edersiniz. Bir çay ikram edene teşekkür edersiniz. Size oturduğu yeri verip sizin oturmanızı sağlayan birisine teşekkür edersiniz. Hatta zararı yüzde yüz kesinleşmiş. Faydası da hiç mi hiç olmayan. Sigara gibi bir melaneti triyaki iseniz, Kendi sigaranızda kalmamışsa, Size ikram edene teşekkür edersiniz. Peki, Size bir nefeste iki defa hayat veren, Allah'a şükreden bir kul olmaz mısınız? Olunmaz mı öyle diyeyim veyahut da. Nasıl mı? Şöyle, ''Durduğunuz yerde nefesi bir alın şöyle.'' diye. ''Nefes içinizde kalsa dışarı veremeseniz ölürsünüz değil mi?'' ''Değerli dinleyenler.'' ''Peki nefesi verdiniz.'' ''Tekrar nefes alamasanız yine ölürsünüz.'' ''Dolayısıyla Cenab-ı Hak sizlere bir nefeste iki defa hayat bahşediyor.'' ...size küçücük bir iyilik karşısında... ...teşekkürü... ...bir borç bilen... ...insanoğlu... ...kendisine bir nefeste iki defa... ...hayat veren Rabbisinin... ...emirlerini nasıl yerine getirmez... ...yasaklarından... ...nasıl kaçınmaz... ...evet... ...işte bunun içindir ki... ...namaz... ...bizim... Yaptığımız çok bir şey değil. Bize bir nefeste iki defa hayat veren Rabbimize günde beş vakit yatmışız, kalkmışız, diz çökmüşüz, bel bükmüşüz, secdeye gitmişiz, alnımızı yere koymuşuz. Bu kadar nimetlerin karşısında hani diyor ya yanlış hatırlamıyorsam Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Şehitleri şiirinde Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana diyor ya. Ben değiştiriyorum onu. Bizler ne kadar çok ibadet, zikir, şükür, tesbih, tahmid, tekbir, amel yaparsak yapalım. Rabbimizin nimetleri karşısında yine bir şey yapabildik diyemeyiz değerli dinleyenler. Ama o rahmetinin gereği. Şefkatinin gereği Öyle ya Günde elli vakit isteseydi ne yapardık? Yok ben yapamam mı diyecektik? Yok biz yapamayız mı diyecektik Değerli dinleyenler Ne olurdu haliniz Halimiz Ama şefkatinin merhametinin gereği Günde beş vakit Farz namazı emretmiş bize e, eh, buna da mazeret buluyorsak o zaman insanın şöyle diyesi geliyor yuh olsun bize. İş yerinde izin vermiyorlar diyor. Kimi insanların namaza gösterdikleri engel iş yerinden izin vermiyorlar şeklindedir. Gerçekten de kimi iş yerleri fabrikalar resmi dairelerde Yönetici konumunda olanlar çalışanların namaz kılmalarına imkan vermezler. Ama şunu unutmayın. Hangimiz bir iş yerinde 24 saat çalışıyoruz? Acaba günün 5 vakit namazı hep iş yerindeyken mi gelip çatıyor? Değil elbette. Fakat namaz için bahane bulmaya pek hevesli olan nefsimiz sanal bahaneleri bile ciddi bir engel gibi gösterir. Oysa iş yerindeyken kılmamız gereken namaz en az bir en fazla üç vakittir. Bu konuda yazın daha rahatız ama kışın namaz vakitlerinin arası çok kısadır. Namaz vakitleri ülkemizin doğusu ve batısında yaklaşık bir saatlik farkı gösterir. Fark gösterir. Bu hususta doğu kısmı daha sıkıntılıdır. Çünkü öğle, ikindi ve akşam namazları Mesai saatlerine denk gelmektedir Hatta öğleyi bile Değerli dinleyenler Yemek vaktinden Birazcık fedakarlık yaparsak Öğleyi de kılmış oluruz Bu durumda yapılacak olan şudur Öğle namazını yemek arasında Kılmanız mümkündür İkindiyi biraz geciktirip Onun abdestiyle akşamı da kılabilirsiniz Bazı kimseler çok uzun süre Abdest tutabilirler bunun için abdest sorunu yoktur. Eğer namaz kılmanız bulunduğunuz yerde çok dikkat çekiyorsa sadece farzını kılmakla yetinebilirsiniz. Hatta farzının bile sünnet ve müstehaplarını bırakıp sadece farz ve vaciplerini yapabilirsiniz. Böyle durumlarda zaman kazanmak için sübhaneke ve tahiyattan sonraki duaları okuma okumasanız Rukû ve secdedeki tesbihleri de bir kere okusanız yeterlidir. Diyelim ki çok sıkıntılıysanız, Bakın bu cevaziyet değil. Çünkü sünneti ve nafileyi yapayım derken farzı tamamen terk etmek ihtimali var. Eğer askerlik, iş ortamı, memurluk gibi durumlarda hiçbir şekilde namaz kılmanıza izin verilmiyor ve büyük sıkıntılarla karşılaşıyorsanız öğle ile ikindiyi, akşamla yatsıyı birleştirerek Öne Alma Veya Erteleyerek Kılma Konusunu Burada Da Düşünebilirsiniz Bir Hadiste Şöyle Denmiştir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Korku Ve Sefer Hali Olmaksızın Öğle Ve ikindiyi Birleştirerek Akşam Ve Yasayı Da Birleştirerek Kıldı Buna Cem-i Tahir Cem-i Takdim Deniyor Bu Tabi Normal Sıradan insanların Yapacağı Şeyler Değil Bir Fetva Anlamayın Bunu Alimlerin Çoğu Korku ve yolculuk olmadan namazları birleştirmeye karşı çıkmıştır. Ancak İbni Abbas radiyallahu anh gibi bu hadisle amel edenler de olmuştur. i̇bn Hacer bunu ihtiyaç şartına bağlamıştır. Konuyla ilgili geniş bilgi ilmihallerde, fıkıh kitaplarında vardır değerli dinleyenler. Mutlaka tavsiyelerimiz herkese aynen uymayabilir. Siz iş yerindeki şartlara göre bir yol takip edeceksiniz. Ama şunu kesin kabul edin ki, iyi bir motivasyon, gayret ve planlamayla namaz için her zaman daha fazlasını yapabilirsiniz. Yeter ki isteyin. Daha tavizsiz, daha planlı, daha başarılı olabilirsiniz. Askerde nasıl kılayım? Evet, bu da insanlarımızın çok sorduğu sorulardan birisi. Askerlik kendine özgü kuralları ve şartları olan önemli bir görevdir. Sivil hayatında beş vakit namazını terk etmeyen nice insan askerlik süresince namazı askıya alır. Askerdeyken sivil hayatında namaz kıldığını öğrendiğim bir arkadaşıma niçin kılmıyorsun diye sormuştum. Buranın ortamı ve şartları çok farklı. İnşallah tezkereyi alınca kılacağım demişti. Tezkereyi alıncaya kadar yaşayacağımıza kimin garantisi var? Yaşasak bile geçmişimizden sorgulanmayacak mıyız? Askerde kılmadığımız namazlar sorulmayacak mı? Askerde namaz kılmak yasak değil kuşkusuz ama Bazı yetkili kişilerin farklı hassasiyetleri olabiliyor. Bir de farklı bir ortama giren gençlerde Acaba ne derler? Nasıl karşılarlar gibi bir kaygı var. Ciddi bir dayanağı olmayan bu endişe Namaz kılmaya karşı isteksizlik oluşturuyor. Oysa tıpkı okul ve mesai saatlerinde yapmamız gereken bir düzenlemeyi askerde iken de yapmak mümkün. Birçok askeri kışlada cami ve mescit var. Biz askerdeyken diyor anlatan, komutanlarımız da bu camiye gelirdi ve beraber namaz kılardık. Ancak her şeyin istismari veya ihmali mümkün. Namaz kılan bazı arkadaşlar çok yavaş hareket ederler. Eğitime ve ictimaya geç kalırlar. Sonuçta namaza ve namaz kılana karşı bir antipati ve tepki meydana gelirdi. Halbuki böyle zamanlarda çok hızlı hareket etmek, gerekirse farzlarla yetinmek şarttır. Özellikle yaz mevsiminde namaz vakitlerinin arası açık olduğu için ciddi bir sıkıntı yoktur ama kışın ikindi ve akşam namazında sıkıntı olabilir. İyi bir düzenleme ile verilen istirahat saatlerinde namazları kılmak mümkündür. Buranın şartları çok farklıdır. Bazen eğitim alanında, dağda, çamurda, karda namaz kılmanız gerekebilir. Bazı muhtemel sıkıntıların tedbirini önceden almalısınız. Ben diyor anlatan, askere gitmeden önce oradaki şartları ve ibadet edebilme imkanını çok iyi araştırdım. Zaten sadece askerlik için değil, yolculuğa çıkacak olsam, farklı bir şehre gideceksem, Hastane, toplantı, misafirlik gibi kendine özgü şartları bulunan yerlerde bulunacaksam ilk yaptığım iş namazı nasıl kılacağım konusunda araştırma yapmaktır Bunun için namaz vakitlerinin ve kıblenin belirlenmesi Abdest alma ve namaz kılma yeri konusunda önceden araştırmalar yaparım Çünkü namaz bizim her şeyimiz Namaz yaratılış gayemiz, varlık sebebimiz Ebedi sevgiliyle buluşma anımız, onunla randevu vaktimiz. Her yerde, her zaman bizimle birlikte olanla buluşabilmek için en ince ayrıntıları düşünmek zorundayız. Bu yüzden askere gitmezden evvel namazla ilgili hazırlık yaptım. Cebimde kolayca taşımak ve seccade olarak kullanmak için büyük boy plastik çöp torbası aldım. Onun sayesinde uygun olan her yerde namaz kılabiliyordum. Gerçi namaz kıldığınız yer temizse mutlaka bir seccade kullanmanız gerekmez. Toprak, çimen, beton, tahta gibi yüzeylerde rahatlıkla namaz kılabilirsiniz. Ama yağmur veya kar yağdığında üzerinizin çamur olmaması için plastik poşet işe yaramaktadır. Her yerde her zaman namaz için istekli olun. Kışlaya girdiğim ilk gündü, Yemekhanede kayıtlarımız oluyordu. Birkaç saat geçmişti ve ikindi namazı kılmam gerekiyordu. Başımızdaki çavuştan lavaboya gitmek için izin istedim. İhtiyacımı giderdim ve abdest aldım. Sonra bana yol gösteren usta askere namaz kılabileceğim bir yer olup olmadığını sordum. Ve bana gösterdiği yerde namazımı kıldım. Akşam ezanı okunduğunda askeri elbiselerimizi ve botlarımızı giymiştik. Başımızdaki komutandan izin istedim. Seccadem var mı diye sordu. Var dedim. Hemen orada beton zemine plastik seccademi sererek namazımı kıldım. Hem de botlarımı çıkarmadan. Çünkü yeni giymiştim ve tertemizdi. Bu vesileyle bir konuyu hatırlatayım. Çok sıkışık zamanlarda namaz kılmak gerektiğinden botunuzu bir mest gibi kabul edip onun üzerine mest edebilirsiniz. Bunun için botunuzu abdestli giymeniz ...ve iyi bağlamanız gerekir... ...botun bağlarını çözmek... ...ayaklarınızı yıkamak... ...ve tekrar bağlamak epeyce zamanınızı alacağı için... ...mesh etmek size büyük bir zaman kazandıracaktır... ...ancak... ...namaz kılarken çıkartmayacağınız için... ...botunuzun temiz olması gerekir... ...bunu sağlamak için de... ...mesh ettikten sonra... ...botunuzun tabanını ve çevresini yıkarsanız iyi olur... ...daha sonraki toz toprak namazınıza engel olmaz... Çünkü namaza engel olan pislikler kan, idrar, dışkı, şarap, irin gibi ağır necislerdir. Bunların ayrıntısını İlmal kitaplarından okuyarak öğrenmelisiniz değerli dinleyenler. Maalesef dini konularda yeterli bilginin olmaması, insanların varsayım, tahmin ve zanlarla hareket etmelerine sebep oluyor. Söz gelişi kimileri bota mes edileceğini, Toprak zemin üzerinde namaz kılınabileceğini, elbiseye bulaşan toz toprağın namaza engel olmadığını bilmiyor. Neticede yanlış bilgisine göre hareket ederek namazını ihmal ediyor. Askerde bir başka sorun sabah namazlarına kalkmak meselesidir. Eğer koğuştaki kalkış saatiniz güneşin doğuşundan sonra ise daha erken kalkmanız gerekir. Bunun için de koğuş nöbetçisine not bırakmanız yeterlidir ama... ''Bazen nöbetçinin unutması veya ihmali mümkündür. Buna karşı da tedbir almalısınız. Ben hem nöbetçiye not bırakır, hem de pilli saatimi sabah namazı için ayarlardım.'' demiş anlatan. Saat küçük ve basitti ama geçici düğmesine basarak susturduktan 5 dakika sonra tekrar çalmaya başlar, 45 dakika susmazdı. Böyle her gün muntazam kalkabiliyordum. Asker arkadaşım olan saati hala kullanıyorum.'' Yolculukta, misafirlikte, tatilde yanımdan ayırmıyorum. Unutmayın, iyi bir saat size sayısız sabah namazı kazandırabilir. Ödediğiniz bedel az ama kazancınız müthiştir. Sabah namazıyla ilgili problemlerden birisi gusül ihtiyacıdır. Bu sorun özellikle askerde daha bir ağırlaşmaktadır. Bunu çözmek için de tedbirler almalısınız. Askeri kışlalarda bir büyük hamam, Ayrıca çeşitli yerlerde banyolar vardır. Hamam her gün saat 05'te gusül ihtiyacı olanlar için açılır. Hamamın düzenli açıldığı günlerde bir sorun yoktur ama... ...görevli asker ihmal etmişse ya da gidip uyarmak ya da başka bir çözüm bulmak gerekir. Bazı arkadaşlar kışın bile soğuk suyla banyo yaparlardı. Kimisinin bedeni buna dayanır, kimisi ise günlerce hasta olurdu. Tabi herkes soğuk suya tahammül edemez... Zaten sağlığımızı korumakla görevliyiz. Bu durumlarda da Hamamla görevli askerle tanışmak Onunla iyi dostluk kurmak Ve açılmadığı zaman onu uyarmak Önemlidir. Bir keresinde ihtiyaç olduğu için Görevli askeri koğuşuna giderek Uyardım ve sorunu çözdüm demiş anlatan Eğer önceden tanışmamış olsam Başından savabilirdi ama Belki lazım olur diye Önceden tanışmış Bölüğünü ve koğuşunu öğrenmiştim. Kafanızda Namaz kılma derdi varsa Her şıkka karşı Hazırlıklı olur Bir çözüm bulursunuz Ama Bunu dert etmezseniz Sayısız namazı kazaya bırakır Bundan vicdan azabı bile duymazsınız Mahşerdeki hesap gününde uyanırsınız ama Çok geç olur değerli dinleyenler Bazen Bütün kışlanın kullandığı büyük hamam Onarım veya bakım gerekçesiyle kapatılır Çözüm olarak sahra hamamı kurulur ama Geçici çözüm olduğu için bazen açılması aksayabilir Bu durumlarda farklı çözümler üretmelisiniz Bunun için çamaşırhane ve kimi küçük çaptaki banyolardan yararlanmanız mümkün Ben bu tür bir ihtiyaç için çözüm olabilecek tüm şıkların ilgilileriyle tanıştım. İhtiyaç olduğunda yararlanabileceğime dair söz aldım Kimine ihtiyacım olduğu, kimine olmadı. Sakın birkaç namaz kazaya kalsa ne olur? Henüz ihtiyaç olmadığı halde muhtemel bir problem için tedbir alınır mı demeyin. Bir vakit namaz dünyaya değer. Namaz için çeşitli çözüm ve formüller düşündüğünüz her anınız ibadettir değerli dinleyenler. Bu İfadeyi bir daha tekrar ediyorum. Bir vakit namaz dünyaya değer. Namaz için çeşitli çözüm ve formüller düşündüğünüz her anınız ibadettir demiş. Evet. Onun acısını, sancısını, ızdırabını çekme. Onun derdiyle dertlenme zaten o meselenin olunması adına... ...yüzde doksanını teşkil eder... ...onun derdini... ...onun ızdırabını çekerseniz... ...zaten işin yüzde doksanını... ...halletmişsinizdir... ...değerli dinleyenler... ...evet... ...bir... ...değişik bir husus var... ...namaz meselesine... ...kısa bir ara veriyorum... ...müminin niyeti... ...amelinden daha hayırlıdır... ...demiş... Bununla ilgili sizlere bazı hususları arz etmek istiyorum. Değerli dinleyenler, en büyük kurtuluş vesilesi ihlas ve sadakattir. Yapılan işin onun rızası için yapılmış olması çok önemli. Bu noktadan kalbinizde, aklınızda daima yapılan işlerin, amellerin, hizmetlerin onun rızası için mi? Yoksa başka şeyler için mi? Olup olmadığının parolasını sorun daima. Bir Türkiye değil, bir dünyayı fethetseniz, Altında onun rızası yoksa, Evvelinde onun rızası yoksa, Hiçbir şey ifade etmez değerli dinleyenler. Çünkü nice az ameller vardır ki, insanın sahip olduğu ihlası, ...ve sadakati sayesinde yüce mertebelere ulaştırır. Hayber'in fethi sırasında, ...kelime-i getiren, ...sonra da harbe katılıp şehit olan, ...ve hemen cennete giren sahabi gibi. Hem kalpteki riya ve nifak gibi nice hasletler vardır ki, ...onlar yüzünden insan lanete uğrar ve yüce rahmetten kovulur. Riya ve nifak içerisinde Kur'an okuyan... Ve namaz kılan riyakar ve münafık bir kimse gibi Bu cümleden olarak Bazen bir adamın irşadı Kalbi kırık birisinin gönlünün alınması Veya bir mazlumun gözyaşlarının dindirilmesi Bin adamın irşadı kadar insanı yüce mertebelere ulaştırır Ve kendisine yüce Allah'ın rızasını kazandırabilir Evet Nice gönüller vardır ki Onların fethedilmesi bir beldenin Hatta bir ülkenin Fethedilmesinden daha önemlidir Nice adamlar vardır ki Onların kazanılması Bir kısım beldelerin Hatta ülkelerin fethedilmesinden Bile daha değerlidir Gerek Yüce Allah katında En faziletli mertebenin Ne olduğunu bilmek Gerekse müminin niyetinin Amelinden çok daha hayırlı çok daha önemli ve çok daha etkili olduğunu öğrenmek istersen aklın ve kalbinle birlikte şu hadisi şerifin ifade ettiği hakikatleri anlamaya çalış İmamı Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır Size yine bir söz söyleyeceğim onu iyice belleğiniz ve hatırda tutunuz dünyadan Dört kimse istifade eder Dünyadan Dört kimse istifade eder Bir Bir kul ki Allah onu Mal ve ilimle rızıklandırmış O da Sahip olduğu bu imkanlar hususunda Allah korkusuyla hareket etmiş Hısım ve akrabasını Görüp gözetmiş Ve bu hususta Allah'ın hakkını bilip tanımıştır İşte bu Kimse mertebelerin en faziletlisine masardır. İki, bir kul ki Allah ona ilim verip mal vermemiş. Lakin o kimse samimi olarak eğer malım olsaydı kesinlikle filanın yaptığı gibi yapardım. Filan zengin İslam'ın her tarafa yayılması uğrunda malını sarf ettiği gibi ben de malımı sarf eder ve onun gibi fedakarlıkta bulunurdum derse ...niyetine göre muamele görür... ...bu ikisinin ecri birdir eşittir. 3- Bir kul ki... ...Allah onu mal ile rızıklandırmış... ...ama ilim ile rızıklandırmamış... ...o da malını bilgisizce sağa sola harcıyor... ...ve onu harcarken de Allah'ı düşünmüyor... ...onunla akrabasını görüp gözetmiyor... ...ve o malda Allah için bir hak olduğunu bilmiyor... İşte bu adam en fena bir yerdedir. Dördüncüsü, bir kul ki Allah ona ilim de mal da vermemiş. O da malım olsaydı filanca üçüncü zümredeki kötü adam gibi yapardım derse, bu kötülük yapmaya azimli olma niyeti sebebiyle günaha girer, bunların her ikisinin günahı eşittir demiş. Müslümanlar, Allah katındaki en yüksek mertebenin ne olduğunu kavradıkları, ve o doğrultuda hareket ettikleri sonra da amelleriyle yetinmeyip müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır gerçeğine sarılarak kalplerini ve niyetlerini hüsnü zan ve manevi dua olarak devreye soktukları asırlarda gerek maddi terakki gerekse manevi tekamül sahalarında ilerlemiş başarıdan başarıya koşmuş koşturmalarıyla insanlığın yüzünü güldürmüş Yeryüzünü Yaşanır Bir Hale Getirmiş Ve Aynı Zamanda Allah Katında Yüksek Derecelere Nail Olmuşlardır Kadı İyaz'ın Şifai Şerifinde Şöyle Bir Kıssa Anlatılır Değerli Dinleyenler Horasan Krallarından Ve Komutanlarından Bir Zat Vefatından Sonra Rüyada Görülür Kendisine Allah Sana Ne Yaptı Ve Nasıl Muamelede Bulundu Diye Sorulur o da Allah beni bağışladı, bana bağışlama muamelesinde bulundu diye cevap verir. Bunun üzerine Allah hangi amelinden ötürü seni bağışladı diye sorulur. O da amelimden ötürü değil, niyetimden ötürü Allah beni bağışladı der ve bunun manasını şöyle anlatır. Bir gün başlarında bulunduğum ordumu teftiş etmek üzere, bir tepenin üstüne çıkmıştım Ordumun çokluğunu Ve ne dersem yapacakları Bir durumda olduklarını görünce Kibirlenmek Ve gururlanmak yerine içimden şunu geçirdim Keşke bu ordumla Birlikte Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Yaşasaydım da Uhud gibi savaşlarda Bu ordumla onu korusaydım Ve ona yardımcı olsaydım İşte Allah Allah ''Beni bu niyetimden ötürü bağışladı.'' buyurur. Bundan anlaşılıyor ki, ''Hadis-i şerifin haykırdığı müminin niyeti, amelinden hayırlıdır.'' hükmü gerçekten çok parlak bir hakikattir. Bu hakikat elbette ki günümüzde de geçerliliğini devam ettirmektedir. Yeter ki bizler elimizdeki imkanları değerlendirdikten sonra, bununla yetinmeyerek kalbimizi niyet planında, Gerek zaman gerekse mekan bakımından bütün insanla hitap edecek ve bütün dünyayı kucaklayacak bir şekilde devreye sokalım ve yüce tevhid hakikatinin bütün gönülleri fethetmesi ve küfür ile şirkin her türlü şevketlerinin sönmesi için yüce bir himmete ve geniş bir niyete sahip olalım değerli dinleyenler. Evet bir hususu daha erz edip İnşallah bu sohbet konusunu Burada bitirmek istiyorum En büyük kurtuluş vesilesi İhlastır değerli dinleyenler İhlas Hani Üstad Hazretleri Zerre kadar ihlaslı amel Batmanlarla İhlassız amele müreccahtır Tercih edilir Buyuruyor ya Onun için en evvela yapmış olduğumuz, yapacağımız, yapmakta olduğumuz bütün amellerimizi, hizmetlerimizi, ibadetlerimizi sadece onun rızası için yapma. Ve içinde onun rızası olmayan şeyleri yapmama. Şimdi de ihlasın ve samimiyetin ne kadar sağlam bir kurtuluş vesilesi ve ne kadar kuvvetli bir şefaatçi olduğunu bilmek, ve Allah'ın rızasını kazanmanın ihlasa bağlı olduğunu anlamak istersen, sahip oldukları ihlasları sayesinde mağaradan kurtulan 3 kişinin örnek hallerini ifade eden, şu ibretli hadiseyi dikkatle dinleyin değerli dinleyenler. Buhari ve Müslümin, Abdullah bin Ömer'den radıyallahu an'ten naklettikleri bir hadisi şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mealen şöyle buyurmuşlardır Sizden evvel Geçenlerden üç kişi yola çıktılar Geceyi geçirmek için mağaraya sığındılar Derken dağdan büyük bir kaya düştü Ve mağaranın ağzını kapattı Bunun üzerine Birbirlerine şöyle dediler İyi amellerimizi vesile yaparak Allah'a dua etmekten başka sizi bu kayadan buradan hiçbir şey kurtaramaz İçlerinden birisi şöyle dedi Allah'ım benim ihtiyar annem ve babam vardı Onlardan evvel ne çocuklarıma ne de hayvanlara bir şey içirmezdim Günün birinde odun toplamak için uzaklara gitmiştim Onlar uyuyuncaya kadar da dönemedim Akşam kahvaltıları için süt sağdım fakat Geldiğimde onları uyumuş buldum Onları uyandırmayı Ve onlardan evvel ailece akşam sütü içmeyi Hoş görmedim Ve sabah aydınlanmaya başlayıncaya kadar Çanak elimde olduğu halde Onların uyanmalarını bekledim Çocuklar ise Ayaklarımın dibinde açlıktan Ağlıyorlardı Derken annem babam uyandılar Ve akşam sütlerini içtiler Allah'ım Eğer bu işi senin rızan için yaptı isem Bu kaya yüzünden Yüzünden Başımıza gelen belayı bizden uzaklaştır. Diğerleri amin dediler. Bunun üzerine kaya bir parça açıldı fakat oradan çıkamadılar. İkincisi şöyle dedi. Allah'ım, amcamın bir kızı vardı ki bana insanların en sevimlisiydi. Bir rivayete göre bir erkek bir kadını ne kadar sevebiliyorsa ben de onu o kadar seviyordum. Onunla birleşmek istedim fakat İffet ve namusunu zedelememek için olsa gerek ki teklifimi kabul etmedi ve bundan şiddetle kaçındı. Birkaç sene sonra bir kıtlığa uğrayınca bana başvurdu. Ben de kendisini bana teslim etmek şartıyla ona 120 dinar verdim. O da kabul etti. Bu suretle fırsat el verince diğer bir rivayete göre cinsi bir muameleye başlamak üzereyken Allah'tan kork da haksız olarak mührü bozma dedi Ben de sadece Allah'tan korkarak çok sevdiğim o kadından uzaklaştım Verdiğim altınları da ona bıraktım Allah'ım eğer bu işi çok kritik bir anda haramdan uzak durmayı Sırf senin rızanı kazanmak için yaptı isem içinde bulunduğumuz dehşetli hali üzerimizden gider Diğerlere amin der bunun üzerine mağaranın ağzındaki kaya bir parça daha açılır. Fakat yine oradan çıkmaya tam güçleri yetmez. Üçüncü şans da şöyle der. Allah'ım ücretle amele tuttum ve ücretlerini verdim. Lakin onlardan biri ücretini almadan bırakıp gitti. Ben de onun ücretini çalıştırdım. Derken onun nam ve hesabına mal çoğaldı. Bir müddet sonra o adam yanıma gelerek... Ey Allah'ın kulu ücretimi ver dedi Ben de şu gördüğüm deve öküz koyun ve köleler senin ücretinden üremiştir Hepsini al götür dedim O da ey Allah'ın kulu benimle alay etme dedi Ben de seninle alay etmiyorum dedim Bunun üzerine o da malları aldı ve hepsini sürüp götürdü de Geriye hiçbir şey bırakmadı Allah'ım eğer bunu senin rızan için yaptıysam. İçinde bulunduğumuz şu dehşetli halden bizi bize kurtuluş ihsan et ve üzerimizdeki belayı def et. Diğerlere Amin der. Derken taş mağaranın ağzından kayar, onlara da onlar da oradan yürüyerek çıkarlar. Değerli dinleyenler, aziz kardeşlerim, bütün bunlardan anlaşılıyor ki yüce Allah katında en fazla geçerli olan çare. Ve insanın kurtulaşına en kuvvetli bir vesile olan husus Yüce Allah'a karşı ruh olgunluğu, vicdan duruluğu, kalp safiliği, his hüşyarlığı, niyet sıhati ve amel salahatidir. Öyle ise bizler niyetimizi sık sık tasih etmeli, ihlas ve samimiyetimizi sık sık gözden geçirmeli Ve amellerimizi sık sık kitabullah'a ve sünnet-i seniyeye arz etmeliyiz ki hizmet ve ticaret kuşağında kaybeden nasipsizlerden ve tırmanma şeridindeyken ayağı kayıp da gayyayı boylayan ve maksuduna varma ve maksadına erme yolunda bir kısım mağaralarda mahsur kalan betbahlardan olmayalım inşallah. Cenab-ı Hak bizleri öyle bir akibetten muhafaza eylesin diyor. Kısa bir aradan sonra Aile İlmihali veya İlmihal bölümünde... Sardı beni yokluğun ateşinde Öyle bir gönül bu gönül korku yoktur içinde Yalnız bir ordu gibiyiz dağlar taşlar emrinde Çıksa da soluklarımız düşlerin özleminde Hep içinde varoluşum güç verir yüreğime Davulların haber verir uçuşu gökyüzünde Şabun sözlere soluklara gitlerin sesi olmuş vurur yalnızlıklara Bugün sana derettir ya Muhammed Mustafa dudaklarım mühürlenmiş sevgilinin yolunda Bugün sana derettir ya Muhammed Mustafa dudaklarım mühürlenmiş sevgilinin bir gibi kalbime büyük ummana, senin kutlu sevdanı yazdırırım çağlara. Bir fırtına gibi kalbime ser büyük ummana, senin kutlu sevdanı yazdırırım çağlara. Yalnızlığa tutuşur ince ince Sevdamız ulaşır sana kuşların ötüşünde Çığlık olmuş yarınlara Yusufların sesinde Yorgunluğum hayatındır coşkum sonsuza Ne dualar etmişizdir gelsin diye yarimiz Ona salatu selamla haberler göndermişiz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 Ser büyü Senin kutlu sevdanı Yazdırırım çağlara Bir fırtına gibi Kalbime ser büyü Senin kutlu sevdanı Yazdırırım çağlara Geldik ilmihal bölümüne Doğum kurbanı kesilir mi? Çocuğun sünnet yaşı kaçtır? Diye bir bölüm var İslamiyet gelmezden önceki cehalet devri insanlarına Çocukları dünyaya geldiği haber verilince üzülür Karamsarlığa düşerlerdi Oğlan çocuğu haber verilince ise Sevinip kurban keserlerdi Kestikleri kurbanın kanını da yavrunun yüzüne, başına sürerler. Bu adeti devam ettirirlerdi. İslamiyet gelince Resul-i Ekrem Hazretleri bu adetlere çeki düzen verdi, kötülükleri kaldırdı, iyilerini de ıslah ederek devam ettirdi. Nitekim cahiliye devri insanların yalnız oğlan çocukları için kestikleri kurbanı kız çocuklarına da teşmil eden peygamberimiz onların Çocuğun başına kan sürmeleri yerine Misk ve zaferan gibi güzel kokular sürmelerini tavsiye buyurdu Bu sebeple Müslümanlar çocukları dünyaya geldiğinde Allah'a hamd ve şükür maksadıyla isterlerse kurban keserler Çoluk çocuk eş dostla güzel sohbetler yapar Tatlı ziyafetler hazırlarlar Bu çocuk ister erkek ister kız olsun durum değişmez. Sadece oğlan için sevinç alameti gösterip kız için üzüntü ve memnuniyetsizlik ishar etmek İslami bir anlayış olmaz. Olsa olsa cahiliye devri insanlarına layık bir zihniyet olur. Değerli dinleyenler dün akşam da bir yerde arz ettim. Şimdi bu mesele O kadar hassas, önemli bir mesele ki, Bir annenin, bir annenin, elinde mi, Dünyaya getireceği evladının, Kız veya erkek olması, Allah ne dilemişse, o olacak. Değil bir anne, Dünyada, bütün anneler birleşse, ...bütün üniversiteler birleşse... ...bütün güçler, kuvvetler, hükümetler birleşse... ...bütün teknoloji birleşse... ...annenin rahmindeki, karnındaki... ...erkek olan çocuğu kız olarak... ...kız olan çocuğu da erkek olarak değiştirmeye güçler yeter mi? Yetmez. O zaman... Kız çocuğu doğurdu diye hanımlarına sitemeden yan bakan veya işlerinden değişik şekilde duygular geçen insanlara sesleniyorum. Onu takdir eden kızsa kız olarak erkekse erkek olarak takdir etmiştir. Onda ne annenin bir suçu ne de doğan çocuğun bir suçu vardır. Bizler iman etmiş, teslim olmuş, tevekkül etmiş insanlar olarak böyle bir takdire boyun eğmek, kabul etmek, rıza göstermek icap eder değerli dinleyenler. Ve ben bu kız çocuğu isterse diyelim ki bir anne 5 çocuğu üst üste kız doğurdu ne yapsın Allah onu kız olarak yarattıysa ne yapsın işte bundan dolayı hanımına sitemeden çocuğunu değersiz gören veya ondan sonra bir erkek olunca o erkek çocuğa çok değer veren babaların İslam'da bir konumunu bulamıyorum değerli dinleyenler kaldı ki evladın hangisinin daha hayırlı ve sadık olacağı da belli olmaz Bazen oğlan faydalı olacak salınır ama o tam tersine yaramaz çıkar İhtiyarlıkta ana baba kıza sığınır ondan fayda görür Fıkıh kitaplarında Akika Nesike adıyla geçen bu çocuk kurbanını kesme günü muayyen değildir Bazen çocuğun doğuşunun yedinci günü kesilir bazen yedi yaşına kadar müddeti uzatılır Akika kurbanının sünnet olduğunu söyleyen diğer mezheplere mukabil, Hanefi'de mubahtır. Mali durumu yerinde olan keser, olmayan da kesmez. Ne kesen ve ne de kesmeyen bir suale maruz kalmaz. Bir manevi kaybı olmaz. Bu kurbanın kemiklerinin kırılmayacağını söyleyenlere mukabil, kırılmasını tavsiye edenler de vardır. Çocuk mütevazi olsun diye kemiklerinin kırılması, ülen tercih edilir, her ikisi de caizdir, niyete bağlıdır. Kurban kestikten sonra etinden eş, dost, akraba bilhassa fakirler istifade etmeli, belli bir sevince sebep olmalıdır. Bazen adam kurban kesiyor, değerli dinleyenler bir defa kurban Allah rızası için kesilir. Falan yere siyasi bir vatandaş gelmiş, siyasi bir lider gelmiş... Falan bilmem nereye bir şarkıcı Türkücü gelmiş. Bir şu bu Gelmiş. Ben onun için kurban Kesiyorum. Kurban Allah rızası için kesilir. Kurban Allah için yapılır. Allah adına Kesilmeyen hayvanların etinden Yenilemez. Dolayısıyla Vatandaş adı kurban kesiyor. Kendi aralarında yiyip içiyor. Hani derler ya. Körler Sağırlar birbirlerini ağırlar diye. İnsan kestiği kurban etinden böyle bir duruma düşmemeli. Onu aylar, aylar aylar geçtiği halde evlerine et giremeyen fakirlere dağıtmalı. Onların yemesini sağlamalı ve dediğim gibi o duruma düşmemeli. Ayrıca çocuğun İslami ve sıhhatli bir hayat üzere olması niyetiyle civarda bulunan muhtaçlara hususi yardım yapılır. Sadaka verilir. Bu sadakanın miktarını Sadakayı verenin mali durumu tayin eder. Herhalde verilen miktar bir kimsenin içine yaramalı, bir ihtiyacını karşılamak yahut onunla bir eşya alınabilmelidir. Peygamber Efendimiz böyle yapmıştır sallallahu aleyhi sellem. Bu sadakanın sevabı hürmetine çocuğun İslami bir anlayış içinde ömür sürmesi niyaz edilir. Kaza ve belalardan mahfuz kalması dileğinde bulunulur. Doğumla başlayan bir mükellefiyet daha vardır. O da ...oğlan çocuğun sünnet ettirilmesidir. Sünnetin belli yaşı yoktur. Muhite çocuğun sıhatine beden yapısına göre değişebilir. Herhalde 7 yaşını geçmemeli, geçmemeli, ...bilu çağına kadar yaklaşmamalıdır. Çünkü bundan sonra mahremiyet devresi başlar, haramlık söz konusu olur. Sünnet zamanında icra edilen merasimlerde, ...evladı kendilerine ihsan eden Allah'a isyan manasına gelen bir taşkınlık ve şaşkınlıkta bulunulmamalı, bir takım günahlar işlenip haramlara düşülmemelidir. Şayet gerek çocuğun doğumunda, gerekse sünneti sırasında, bir takım günahlar işlenir, haramlar irtikab edilir, içki içmek, kumar oynamak, kadın erkek karışık eğlencelere dalmak gibi, isyanlara sapıtırsa, en azından nankörlük edilmiş, nimete karşı küfranda bulunulmuş olunur. Bunun bir manası, kendilerine çocuk ihsan edip o güne erişmeyi nasip eden Allah'a karşı nankörlükte bulunmak, sen bize böyle evlat ihsan edip lütufta bulundun, biz de sana isyan edip nankörlükte bulunuyoruz demektir müminler böyle bir hataya düşmemeli sünnet merasimlerinde mevlüt okutmayı Kur'an okutmayı, ilahiler söyletmeyi, eşe dostta yemekler yedirip muhtaçları giydirmeye esas almalı Sohbetler, nasihatlar yapılmalı, içki içmek, kumar oynamak gibi nankörlük manasına gelen kötülüklere sebebiyet vermemeli, şükür gününde isyana şükürsüzlüğe sapmamalıdır demiş. Cenab-ı Hak inşallah bizleri nimetlere şükredenlerden eylesin, nimetlere şükredip isyan edenlerden eylemesin diyor. Bir sohbet programının da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Değerli dinleyenler, her şey gönlünüzce olsun inşallah. Yüzünüzden tebessüm, gönlünüzden sevgi, muhabbet eksik olmasın. Dudaklarınızdan dualarınızı Rabbim eksik etmesin. Ve o dualarınızı Cenab-ı Hak kabul etti, duaların arasına dahil eylesin. Rahmetinin sağanak sağanak yağdığı şu günlerde, şu gecelerde, şu günleri ve geceleri dolu dolu, onun rızasını kazanma adına çaba gayret sarf eden kullarından eylesin. Her şey gönlünüzce olsun. Rabbim sizleri korktuklarınıza düşer eylemesin. Umduklarınızdan da mahrum eylemesin. Bir sonraki sohbet programında buluşmak ümidiyle her zaman olduğu gibi bir dua ve sonrasında Hasan Mahir diye şehrimizde yaşayan bir arkadaşımızın bir şiiriyle sizlere elveda demek istiyorum. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, esenlikle kalın efendim. Men Rahim, alemlerin Rabbi Allah'a nihayetsiz hamdü sena, kainatın iftihar tablosu, Hazreti Ahmed'in Mahmud'u, Muhammed Mustafa'ya, aile ahlakına ve hangisinin atmosfer ve kutsi cazibesine girseniz bana ulaşırsınız işaretinde bulunduğu güzide arkadaşlarına. Salatü selam ediyor Gözlerimiz Zuhur edecek tevecüh tayfları ufkunda Dudaklarımızı Zatını tazimle süsleyip Sinelerimizin ahlarını Mırıldanarak Bir kere daha ellerimizi açıyoruz Ey her şeyin Perçimin elinde tutan Ve bütün kapıların anahtarları Sadece kendi Nezdinde bulunan yüceler yücesi Rabb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 Tuturmuşuz yürekten bir kara sevdaya Gözyaşlarımız halimizi arzdır arçı alaya Ondan başkasına secdeye gitmedi başımız Gerçek kul olamamaktandır gözyaşımız Hep çekmek istediler içlerindeki kavgaya. Açtık elimizi şerrilerden sığındık Mevla'ya. Tohum saçtık sitem ettik mahşeri vicdana. Bekledik belki bir gün gelirler diye imana. Öz yurdumuzda öpsüz olduk, yetim kaldık, hiç kurşun sıkmadık, hiç baş kaldırmadık, şehit kardeşlerimizin kanları bayrak oldu, kavgamız örtü oldu, iman oldu, toprak oldu... Baykuş tünemiş mabedimin minaresine Güldüm demokrasi diyorlar memleketin idaresine Konuşmayıp sustuksa korktu sanmasınlar Suskunluğumuz edeptendir aldanmasınlar